müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara, andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere, ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde, o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde, şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler, biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o, bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibaretti. Birdenbire kendilerini mahşerde bulu verirler. Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva vadisinde şöyle seslenmişti. Hadi Firavuna git. Çünkü o azmıştır. Ona de ki: İster misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı. Işığını da çıkardı, ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi, Yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. ABS Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed ne bilirsin? Belki de o arınacak yahut öğüt olacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendisini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp onu aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma! Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, temiz, ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası, inkârcı insan! Ne nankördür o! Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi, iman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık, sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağar edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl, Parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Tekvir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salı verildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun Hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. And olsun, bir görünüp bir sinenlere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 ''Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için... İçinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır! Hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar... ''Yapmaklı olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?'' ''Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?'' O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ölçüde ve tartıda hile yapanların vay halini. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün insanların, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hay, Günahkarların yazısı muhakkak, Sici'ndedir. Sici'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır. Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz, işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyundadır. İlliyunun ne olduğunu sen ne bileceksin. O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyredecekler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar... Müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? İnşikak suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak, ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hay, sandığı gibi değil, şüphesiz, Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki ayaki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman, secde etmiyorlar daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır Buruç Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla burçlarla dolu göğe and olsun Vadedilmiş güne, kıyamete and olsun Şahitlik edene ve şahitlik edilene and olsun ki Müminleri yakmak için hendek kazıp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 mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir, arşın sahibidir, şanı yüce olandır, dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır! İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. O şAllah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle ve kaburga kemikleri arasından çıkar şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter bütün sırların yoklanacağı günü hatırla o gün insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı yağmurlu göğe and olsun yarık yarık çatlamış yere and olsun şüphesiz o Kur'an hakla batılı ayırt eden bir sözdür o boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi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 her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de Açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki, Nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, Konulmuş kadehler, Sıra sıra yastıklar, Serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Fecr Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. On geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin ad kamine şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu ireme vadide kayaları oyan salihin kavmi Semud'a kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, Rabbim, beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram, helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hay, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı kimse vuramaz. Allah şöyle der, ''Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir.'' Veled Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sen bu beldedeyken, bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O, tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup, birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Şems Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşüyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir şekilde biçimlendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığın sebebiyle yalanladı. Hani onların en betbah olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti, Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ortalığı bürüdüğü zaman geceye and olsun Açılıp aydınlandığı zaman gündüze and olsun Erkeği ve dişi yaradana and olsun ki Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir Onun için kim elinde bulunandan verir Allah'a karşı gelmekten sakınır Ve en güzel sözü kelime-i tevhidi tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz fakat kim cimrilik eder kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü kelime-i tevhidi yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette dünyada bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en mutsuz kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki. Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık beklemeyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Duha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kuşluk vaktine and olsun, Karanlığı çöktüğü vakit geceye and olsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek, Sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse Sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat! İnşirah Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince, Diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Tine ve zeytuna andosun, Sina dağına andosun, bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka, onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?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 İnsan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzre ise ya da takvayı Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa ne dersin? Engelleyen peygamberi yalanlamış, ve yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, and olsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu, perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın, biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma, secde et ve,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 Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tam yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sayfeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sayfelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak Dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.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 derin saygı duyanlara mahsustur. Zilzal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona Öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecek.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 Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kariya Suresi Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Yürekleri oplatan büyük felaket Nedir o yürekleri oplatan büyük felaket Yürekleri oplatan büyük felaketin Ne olduğunu sen ne bileceksin O gün insanlar her bir bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır Dağlarda atılmış, renkli günler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Tekasür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır. İleride bileceksiniz. Hayır. Hayır. İleride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzde kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Asr suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değildirler. Hümeyze suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mal toplayan, yoğunu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline, o malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hay, and olsun ki, o hütameye atılacak. Hütame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Fil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Kureyş Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'i ısındırıp alıştırdı. Onları kışın Yemen'e, yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsin.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 ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Kevser Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana bu zeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Kafirun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Nasır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihde bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde, sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. İhlas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, O Allah'tır, bir tektir Allah Samet'tir Her şey O'na muhtaçtır O hiçbir şeye muhtaç değildir O'ndan çocuk olmamıştır Kimsenin babası değildir Kendisi de doğmamıştır Kimsenin çocuğu değildir Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Felak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, Düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Nas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, İnsanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.